Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmada. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengerli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm. katkılarından dolayı kalebudura teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün stüdyoda Sevgi Ortaş'la birlikteyiz. Bir profil sanatçı olarak hikayelerini dinleyeceğiz. Hoş geldin Sevgi. Hoş bulduk. Bir yandan da güncel bir sergisi varken, bir sergi değişi varken hem ona değinelim hem de Sevgi'yi ve işlerinden bahsedelim dedik. Atina'da Adokrasi sergisi başladı 29 Nisan'da. 5 Temmuz'a kadar devam edecek. ...Atina'da Onassis Kültür Merkezi'nde olacak. Biraz ondan bahsetmeden önce de değinirsek... ...ilki İstanbul Tasarım BNL'de... Joseph Grima'nın küratörlüğünü yaptığı... E, ...Adokre sergisi... ...bu defa Londra ve New York'tan sonra... ...Atina'ya taşınmış oldu. Biraz ondan bahsedelim istiyorsan... Tamam. ...ne sergiledin. Onun üzerinden aslında çok irdelediğim bir konuydu... ...devam ederiz. Ha, tamam. Ya aslında bu bizim Aslı Kıya King'inle birlikte... E, ...yaptığımız bir iş. Aslı 2006'tan bir Made in Şahane diye bir projeyi yürütüyor... Ee, aslında böyle bir aslında bir dördüncü mü beşinci mi aslında birlikte yaptığımız bir iş. Made in Şişhane üzerinden. Ee, Artin Usta'nın bir videosu var sergide. Yani Crafting Neighborhoods e, işin adı aslında. Ve İstanbul'daki e, versiyonunda adı diyeyim bir yerleştirmemiz vardı. Ve daha çok üretim, e, zanaat ve üretim mekanını nasıl oluyor oluyor, mekanla nasıl bütünleşiyor... ...nasıl bir ağ yapısı var... ...bu mekan üstünde... ...biraz bunlara aslında odaklanmıştık... E, ...bu sefer tekrar şimdi bu Atina'daki versiyonu için... E, ...Arti'nin... E, ...aslında biraz kendi... ...pratiğine anlattığı... E, ...bu enstelasyon içinde olan... ...bir videoyu... E, ...aldık ve bununla beraber bir gazete yaptık... ...aslında İnformal Akademi diye bir gazete... ...bu Made in Şişhane'nin bir parçası... ...onun için emek ve eğitim meselelerine... ...biraz bakmak istedik... ...böyle bizim... Asya'da daha önce yaptığımız eğitim üstüne bir e, sergi vardı. Orada bir ustanın aslında bize söylediği... E, ...onlarla yaptığımız böyle bayağı derinlemesine... röportajlardan çıkan e, cümlelerden birinden yola çıktık. E, önünü çekip çalışma sevdası. Ve e, aslında işte orada biraz daha böyle derinlemesine... ...konuşmak istediğimiz şeyler vardı. Ve biraz e, bu üretim ilişkileri... E, yani eğitimle çalışmak dediğimiz şey yan yana nasıl duruyor? Çünkü bu hani bunlar daha çok tasarım eğitimi ve mimarlık eğitimi üstünden e, tartıştık. Ama aslında hani bizim gibi işlerle uğraşan insanların da böyle baya bir derdi olan aslında e, biz aramızdaki ilişkileri nasıl kuruyoruz, nasıl birlikte üretiyoruz ve işte okuyoruz okuyoruz hani iş yapmaya gelince. Bu ya evet işte, ustanın verdiği de harika bir demeç vardı. Öncesinde bir çay içerken bahsettiğin hani hepimiz şu anda üretmek değil tüketmenin derdine düşmüş durumdayız. Evet yani şey. bayağı güzel temiz anlatıyordu evet, aslında Turgay evet. Usta. Bayağı böyle şeyden bahsediyordu hani kimse çırak olmak istemiyor artık kimse bir şey üreteyim demiyor. Hani takım elbise kravat olsun işte çalışalım <gülüyor> falan üretmenin zevkine varamıyor Yaka insanlar. Ve böyle bir, hani böyle bir hani şey hani bir çalışmayı yüceltmeden hani bir taraftan bu üretmek dediğimiz şeyin keyifi ne aslında biraz takılmıştık. Ki aslında bu serginin de temasıyla çok iyi bir şekilde örtüşüyor. From making things to making the commons. Bir şeyler <gülüyor> nesneler üretmekten kamular, faydalar üretmeye diye bu eğitim ve emek meselesi aslında güzel bir şekilde bağlanıyor işinizde deyip aslında bu senin öteden beri çok irdelediğim bir konu. ...diye mi devam edelim? Yani aslında evet... ...yani şişhanedeki aslında... ...yani aslıyla birlikte bu... ...baktığımız meselelerde şey önemli... ...yani burada bir şey var... ...burası aslında aynı zamanda miras alanı... ...ama yaşıyor... ...yani birebir içinde deneyimleyebildiğiniz... ...her gün değişen... ...bir şey alanı burası... ...yani burada bir bilgi var... ...ve biz bu bilgiyle birlikte nasıl üretebiliriz... ...nasıl yan yana olur burada... ...ki onu da biraz aslında... Şişhane'nin ve Galata'nın dönüşümü üzerinden de bakmaya çalışıyorduk. Bir sürü tasarımcı geliyor mahalleye ve buradaki zanaat kültürüyle nasıl etkileşiliyor? Etkileşiliyor mu? Var mı öyle bir? Yani bir usta bir işi ürettiğinde onun adı var mı? Hı hı. Yani, ve yani biz buradaki şişhanedeki üretim... Ee, ...ve işte birbirinden öğrenme, kopyalama, birbirinden öğrenme... ...birbirinin üstüne bir şeyler koyarak, aslında ilerleme... aslında kendi hafızası olan bir üretim biçimi olmuş oluyor burada. Evet. Kentin birçok alanında, birçok başka konuda da görüldüğü gibi. Evet. Ve buradan belki biraz bağlayabiliriz yani bu miras meselesi... ...ama hani bunun yaşar bir şey olması ve biz bununla ne yapacağız? Yani bu, buradaki bilgiyi nasıl daha ortak bir bilgi haline getireceğiz... Burada aslında daha önce de miras meselesini evren üzerinde konuk olduğu bir programda kurcalamıştık. Ben sana da daha öncesinde bahsetmiştim. Miras aslında ben koruyorum, orada dur. buradan öteye geçemezsin deyip aslında bir yerde kamuyu, kamusallığı da yok eden midir diye bunun üzerinde de çok konuştuk. Bu da bence enteresan bir konu ki sevgilin de aslında benim ilgimi çeken araştırmalarında yapılı çevre, kent hafızası ile ilgili ilginç dışa vurumları oluyor. Miras üzerine çok çalışıyorsun. Bir başka işine aslında değinmek isterim. Surlarla sen bayağı bir uzun süre haşır neşir oldun. Hı hı. Ki kule Bostanları da bizim programda çokça değindiğimiz bir konuydu. Suna Kafadar tarihi kule Bostanları koruma girişiminden bizim kadın serisi içinde gerçek konuk olmuştu. Hı hı. Kent mücadelesinde kadınları irdelemiştik. Aslan'ı yine bilirsin. Yine hı hı. aynı girişimden Aslan da bahsetmişti. Senin de aslında ilginç çalışmaların var bu konuya da değinen. İşte surlarla aslında benim böyle 2006'dan beri bir didişmem var. Yani o böyle benim bütün hayatımdaki meselelerimi yan yana getirebildiğim bir şey oldu. Hani böyle bir kısa filmle başladım bayağı üniversiteden sinema okurken, mezun olurken. Sonra yıllar sonra tekrar geri dönüp bir dakika yani burada başka bir şey oluyor. Tekrar bir, evet, evet yani... crafting <gülüyor> neighborhoods diye. <gülüyor> evet, evet, yani öyle bir işte yavaş yavaş aslında fazla düşün ki bir külliyat oluşmaya başlıyor tek bir başlık üzerinden. Ya yani Başa Şahanıt diye bir kitap yapmıştım. Ee, o da aslında yine bu sur meselesine nasıl bakacağız? Yani burada böyle bir dev gibi bir yapı var, yedi kilometre şehrin ortasında. Ee, ve bunu paketleyemiyoruz miras olarak. Hani zaten paketlemenize gerekiyor da. bir şey var, talep var ya hani surları turistik bir şey haline getirelim Burayı bir e, temizleyelim. E, Hijyenikleştirme işte evet. gerçekten bir biyopolitikaya bağlarsak. Evet. Ve... Ama yani 7 kilometre bir şey. Yani hani bunu paketleyemezsin, bunu sınırlayamazsın, edemezsin. Ve burada bir buraya acayip e, iç içe geçmiş bir hayat var. Ve bu sürüyor. Bununla ilgili aslında yazın çok çok güzel bir şey var. Onu kendi blogunda, onu da paylaşırız blogda. Bundan kısa bir paragraftan itibaren okuyalım istiyorsan... Şey, okay. ...dikini büyüyen şehrin enine direnen savunma yapısı diye bir başlıkla buna girmişsin. Bayıldım başlığına. Şehrin ortasında dikilen dev bir kütle... ...bir türlü sığamadığımız, itiş-kakış paylaşamadığımız şehirde... ...gölgesi 7 kilometreye 40 metrelik bir alana düşen bir yapıya... ...ancak yeryüzü şekli denebilir. Yeryüzü şekli demezsek kavga çıkar. Surlar bu büyük kavgadan ne kültürel miras başlığıyla... ...ne de turistik bir cazibe nesnesi olarak kurtulamaz savunmanın ayrışmanın korunmanın anlamlarının değiştiği bir şehirde içeridekiler dışarıdakilerden düzeni bilinmezlikten medeniyeti yabancıdan ayırmakla görevi da dönüşmek zorunda demiştin. Yani o yani ve o kitapta işte bir şekilde bu tamam hani burada böyle bir şey var ee, peki biz bu meseleye nasıl hani e, e, başka açılardan bakacağız ve bunları nasıl yan yana getireceğiz? aslında orada da Böyle bir ortak bir şeyi nasıl oluştururuz? Bir ortak bilgiyi nasıl oluştururuz? Yani burada bir şey var. Bir kere restorasyon meselesi var. Surları restore ettiler. Fethin 500. yılını hazırladılar. Büyük yıkımlar oldu. Surları yeniden ördüler. E, Dalan hani zamanında. Hı hı. E, ama bir taraftan da zaten o surlar... ...yani işlemine çok uygun bir şekilde kullanılıyordu. Yani burası bir savaş alanı, burası bir tam eşik alanı. Yani şehrin içinde istenmeyenlerin itildiği, e, hem dışarısı da değil, içerisi de değil. Bir yani sınır bir, olarak, evet, iç ve, ve dış olarak irdeliyorsun da. Evet, ve bir savaş alanı ve burada hep geçici ve birbirlerinin hani insanlar birbiriyle mücadele ettikleri ve orada... ...işte iktidarın da halkla mücadele ettiği, halkın da birbirine mücadele ettiği bir alan söz konusu. Ama surların kullanılma biçimi işte bostanlardan tut, işte bit pazarına, insanların konut ihtiyacından... ...işte barınma hani meselesinden bir hayvan barındırılan, işte meyhane sofrası kurulan, <gülüyor> kuş evleri yapılan, kuş pazarı kurulan... ...böyle de bir şey ve bu şekilde kullanıldığında surlar... ...gerçek işlevine çok daha yakın aslında. bu sınırın içi dıştan ayıranın... ...kendi tamponu içinde de bir anlatı... ...bir mekan teşkil ediyor olması... ...tüm hikayeleriyle birlikte bence güzel olan kısmı. Evet, aslında bir hareket alanı... ...içerisiyle dışarısı alanda. Yani ticaretin de alanı. Ve o şeyin de, yani yüzleşmenin de alanı... ...bir şekilde. Ve bunun yani... ...sen bunu paketleyip böyle... ...aslında turistler turistik bir şey haline getirme ya da daha güvenli bir hale getirmeye çalıştıkça geri tepiyor. Yani surlara yapılan bütün müdahaleler surları daha da şey yaptı, yalnızlaştırdı ve insanlar mesela e, eskisi kadar şeyi söylüyorlar. Yani biz eskiden korkmazdık. Çünkü pikniğimizi de yapardık. İşte orası bahçemizdi. Hı hı. Sonra birdenbire yeniden ördüler duvarları, restore ettiler. Yavaş yavaş insanların surlarla ilişkisini kes M'ye başlıyorlar Hijyenik aslında. Hijyenik bir mekan haline dönüşmüş evet. oluyor. Ve, ve ürkütücü aslında... bir mekanı dönüştürüyorlar. Bu enteresan. Ve senin bunu çok güzel belgeleyici bir şekilde de ortaya koyduğun bir şey vardı. Yine blogunda görmüştüm. Surlarda neler oluyor diye. Ayvansaray'dan kuleye kadar aslında bir sur dibi yoklaması tırnak içinde hmm. yapıp... ...bunları çok arşivci bir şekilde koyduktan sonra... ...çok da çarpıcı bir şekilde görebiliyorsun zaten yapılmakta olan. Bütün o anlatıların üstünü örtmekte olan ki... Biz de programın öncesinde bundan bahsetmiştin sen de... ...aslında gelen bir anlatın... ...bunun üzerine örtüyor olması gibi. Evet. Yani... ...evet yani ve hani şeyi de çok zor... Ee, ...yani bir alana müdahale etme biçimi... ...yani biraz işte bu mimarlıkta da... ...düşündüğümüz hani bir... E, ...bir yerde bir şey yapmaya çalışıyorsun... ...ve bir müdahale ediyorsun... ...ve o müdahalen acayip güçlü sonuçlar doğuruyor... ...ve acayip yani... Ürkütücü de bir şey bu yaptığın müdahale. Aslında insanı hayal gücünde değiştiriyorsun bununla. Peki bu aslında bir yayına da dönüşmüş oldu bundan sonra. Senin bu incelemen Başaşağı Anıt isminde de bir kitap olarak bir çıktı vermiş oldu. Bunun isminin de Başaşağı Anıt olması benim çok ilgimi çekti aslında. Buradan biraz ona gelmek istiyordum. Andrea Seyzen'in bu... Anıtların resmi berliği ifade edişi üzerine ortaya koyduğu da bir tezi vardı. Ben onu düşünmüştüm. Şey diyor, anıtlar kaçınılmaz olarak devrilmek ya da görünmez hale gelmekle özdeşleşir ve resmi berliği ifade eder. Öte yandan yaşanmış berlik kolektif politik ya da bir nesle ait hafızayı içinde barındırır ve bu bireylerin tüm deneyimleri ve acıların bir yansımasıdır diye bir şey ortaya koyuyor ve aslında sen bir resmi berlek üzerinden yaşanmış bir berlek bir kolektif hafıza üzerinden bunu ortaya koyuyor. Bu acılar ve deneyimler ve ortak paydalar üzerinden. Bu bana çok ilginç geldi. Belki o yüzden başaşağı unuttur dedim. Sen de tam olarak o yüzden dedin ya. Evet. Güzel diye bir başlık aslında. Ya yani, evet ya yani o önceden burası bir sana yani savaş alanı. Burada bir sürü mezar var. Ama burada başka bir savaş devam ediyor ve yani kitaptaki alıntılar aslında ...o mekanın nasıl... E, ...bugün... ...o mekan üzerinden dönen... E, ...bir şekilde mücadeleye... ...işte Sulu de anlatılar var... ...Aymans Saray'dan da insanların anlattıkları... E, ...böyle gerçek hikayeler var... ...aslında o mekanın gayet... E, ...hani tarihi... E, ...aslında... ...doluluğu üzerinden insanların... ...bugüne aktardıkları hala... E, ...işte yatırlar, türbeler... ...işte oradaki işte... Ee, ya orada yaşamış insanlar üzerinden de mekanlı Bir bağlantı var çok enteresan Bu Sulu Kuleli Kemal Mesela bu alıntıda dediğin gibi bahsediyor Onu çok hoşuma gitmişti Bizim evimiz tarihi hüviyeti olan bir evdi. Pencerenin kenarında uyuduğumu hatırlıyorum. Şimdi bu kıyımızdan bir tek tıkır sesi gelirdi. Takuyen sesi tıkır tıkır tıkır. Bizim sokak kapısının önünde es sonra döner karşıya. Ondan sonra şerbet o tarafa gider yine tıkır tıkır. de anlatabiliyor muyum? Ben o bahçenin içinde oturdum bir gün o kadar kulağımı kabarttım. O takuyen sesini istiyordum dinleyeyim. Sonra diyor tabii ki terk ettiler oraları terk ettiler. Mahalleyi yıkmalarındaki maksat orayı ihya etmek değil gibi. Gezenler terk ettiler orayı diyor. Gezenler evet, vardı. Evet gezenler eskiden. terk ettiler. İnanılmaz. Yani böyle hani bayağı mekanın ruhunu anlatıyor aslında. Hani mekan evet. ruhu dediğimiz bir şey vardır ya çok. <gülüyor> yok. Mekan ruhu varmış geziyormuş esniden. çok çarpıcı olabilir. bir alıntı gerçekten. Oranın altında neler var neler diye. Evet neler var neler işte yani tam aslında öyle bir şey. Ve anıt meselesi de işte bu yüzden aslında. Yani tam hani bir anıtı bütün anlamıyla baş yaşa et, ettiğinde bir şekilde gerçek anıt böyle bir şey olabilirdi. Hani hala bu tartışmaların, bu şeyin e, işlevin bir şekilde yani surun bütün işlevlerin devam ettiği başka bir model. Baş yaşa bir biçimde diye. Baş bir biçimde olmak durumunda bu. Güzel. Kısa bir ara verelim mi o zaman? Verelim. Mike Yonky. Comme le pédateur, je ne sors que la nuit Cinq fois encore, la police et les mythes Je souhaite la meute, personne ne vieute Ça sent les meutes, ça commence La fourcrie, vengeance, par tous les moyens nécessaires préparer l'offense, la ville est quadrillée Les rues sont barrées, les magasins pillés, Les lasgars chirent Açık mimarlıktasınız. Ben Yağmur Yıldırım. Sevgi Ortaş'la birlikteyiz. Kendisi işleri üzerinden kentere dokunan bir sohbet içerisinde bizi devam ettiriyor. Devam edelim istersen. Edelim buyurun. Öncesinde surlarla ilgili yaptığı ve Başa Şanat isminde kitaba dönüşen bir işinden bahsetmiştik. O sırada da kültürel miras ve aslında mirasın hijyenikleştirilmesi üzerinden yeni bir anlatı kurgulanması ve olan toplumsal bellekteki silinmeyle birlikte yeni tavırlardan bahsediyorduk. Aslında senin başka bir işin de bununla direkt bağlantılı anlatırken de onu düşünüyordum. Bu Yeni Kapı'daki miting alanı ile ilgili. Aslında bu da bir başka kitaba dönüşmüştü. Biraz ondan bahsedelim istersen. Ne güzel bir cümlede kurabildim yani vallahi <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Bayağı ya yani o kitabı çünkü hala şey yeni bir iş olduğu için bu taraftan dilim dönmüyor. Ya aslında o Yeni Kapı üzerinden ...denmese de tam böyle bir çeşit yeni kapı miting alanı dediğimiz mekan aslında. Tam böyle bir surların negatifi gibi. Bu çok çok harika bir tabir bence. Tam olarak surların negatifi demek. Yani tam bunun içini hani tam nasıl dolduracağımı hala bilmiyorum. Ama yani hiç yoktan bir mekan var ediyorsunuz. Burası dümdüz bir yer ve burası açık bir yer. Surlar saklanabildiğiniz bir labirent ve o yüzden de açık... Bir mekan. Yeni kapı tamamen açık bir mekan, ama hep göz önündesiniz ve acayip kontrollü ve kamusal alan fikrini gerçekten, e, ya yani hayal gücümüzdeki e, kamusal alan fikrini tamamen yok edecek bir hayal gücüyle karşı karşıyayız. Yani yeni bir hayal gücü aslında fetih meselesi. Yani bu surlardan aslında benim kafa örmeye başladığım fetih meselesi çok alakalı bir şey. Hı hı. Yani sadece bir mekanın feti değil, bayağı hayal gücümüzün feti. Yani bayağı öyle bir seçenek sunuluyor ki önüne. Kardeşim işte sen protesto etmek istiyorsun bir şeyleri işte. Bu senin kendi hayatından alışık bir şey olmalı. Yani bu tahayyül üzerine bir tahakküm demiştim ben ilk duyduğumda da konuşurken. Evet, yani, yani o o acayip bir şey aslında. Yani böyle bir böyle bir fikir, Yeni Kapı miting alanı fikri. E, yani o kadar şeytani ki her şeyle. Yani pek böyle bir oralı olmuyoruz ya biz. Ya işte Taksim'e çıkacağız taksime. Taksim'e. Yani yeni kapıyı yaptılar gülüp geçiyoruz. Aslında çok korkunç. Aslında yani... bu sağlığı doğrudan bir yeniden inşa gibi de bir içeri evet, var. Ki negatifi evet. dedin ya bu şeyde de bana enteresan geliyor. Yapılı olan çevrede saklanmış olan labirent dedin. bu tampon bölge içindeki bütün hayatlarıyla... Bu değil. zaten hijyenik olarak ve bir yok yer tırnak içinde mekanın üzerinde olan bir mekan. Hmm. Üzerinden kurgulamak da gerçekten tam olarak negatif dediğin gibi. ilginç ki sen bu konuya nereden geldin? Yeni kapıya nasıl değinmeye başladın? Neden bunun üzerine düşünmeye başladın hikayesi daha da ilginç bence. Ya şimdi anneannemin evi Cerrah Paşa'da ee, yani bir gün anneanneme gittim ve böyle kapıyı bir açtım. Böyle balkonu var işte. Denizin yarısı yok. Yani hani ve 7 kapı miting alanı yapıldığını biliyorum. Orada yapıldığını yani idrak edememişim bir şekilde. Hani harita hani anneannenin evinden insan böyle şeyle bakmaz ya. Neresi kuzey neresi güney bilmez ki yani. <gülüyor> ve ben ona şaşırdım. Ve o ev böyle bizim şey evimiz. Yani işte e, hani eski ahşap ev olup sonradan müteahhite verilip tam böyle bir klasik şey senaryosu. Yani <gülüyor> tarihi yarımoda hani eski şehir dönüşüm senaryosu işte müteahhite veriliyor. Böyle abidik bir küçücük işte üç katlı bina yapılıyor kat karşılığı. Ondan sonra da yakın zamanda bu bina kaplanıyor. O yeni e, şeylerle izolasyon, neo-ottoman izolasyon kaplamalarıyla <gülüyor> Tabii ki o da bir e, e, evet, simülasyondur diye. Evet, ve bayağı böyle ev gözümün önünde her bayram gittiğimde değişiyor böyle bir şekilde. <gülüyor> bir anda balkona yeni kapı gözüküyor. Ee, bu ev böyle bir taraftan on iki sonrası mektupların geldiği bir ev. ve Bu mektupları okuyorum ve kitapta bu mektuplarda aslında hapishanedeki gündelik tan bir takım alıntılar var. Ve bugün de söylüyor olabilirsin sen bu cümleleri. Aslında bu çok çarpıcı gelmişti bana. Ve yani bir şekilde bunlar böyle bir araya geldi. Yani hem yeni kapı üstüne düşünüyordum. Hem e, böyle bir nefesimi tutup bu mektupları okuma e, cüretimde <gülüyor> Bulundum <gülüyor> ve bir de bir tane mendil çıktı bu evden çok tuhaf. Baya böyle mendil çok e, şey bir şey ya e, mahrem alanı ait bir şey. Evet ve aslında her şeyin düğümlendiği mendil olarak sen bunu galiba sunuyordun değil mi? Ya yani, böyle şaşırtıcı bir şey çünkü normalde mesela bizim bildiğimiz e, hani sol hareketlerde kent çok görmeyiz ya. Hani... E, yani ...77'den yani şey düşünelim yakın zamanın hani bir sol kültürü var ama onun içerisinde kent çok da fazla... ...yani kent hakkı dediğimiz şey falan mesela çok konuşulan şeyler değildir. Bu, bu ilginç gerçekten. Bu bunu, mendilde yani Evet. bir şey var iki araba birbiriyle çarpışıyor. El işlemesi bu mendil. İki araba birbiriyle çarpışıyor ve iki adam önünde kavga ediyor. Arkada böyle binalar antenler falan. Mendilin öbür köşesindeyse bir polis bir öğrenci kovalıyor... Böyle ve kitaplar falan oluşuyor ama bu mendili buldum sordum hani bunu kim yaptı ne yaptı kimse bilmiyor bir şekilde muhtemelen hapishane işi. Ve hani bu mendil aslında üstünden böyle biraz e, o şeyleri dünyaları bir araya getirmeye çalıştım. Bu çok güzel aynı zamanda iki farklı kent mekanının çarpışması ki benim bu ilk defa yine bir kitaba dönüşmüş olarak ben bulmuştum. Bu bir manzaralı ev isminde bir... E, kitap olarak bir çıktı vermişti. Onu gördüğüm zaman ki ben Sevgi'yi öyle tanıdım. Geçen sene Ekim-Kasım ayları civarındaydı. Şey dedim hatırlıyorum hani bütün bu anlatıların aslında mekanda birleşip mekan üzerinden dışa vurması ve bir objenin bir yansıması olarak tekrar kente yayılması bana çok ilginç geldi demiştim. Ki aslında Sevgi farklı şekilde üreten bir sanatçı profili olarak da burada görmek beni o yüzden mutlu ediyor. Genelde mekana yansırken bir mekanda düğümlenen bir anlatı olarak yaptığı işi görmesi bana ilginç gelmişti. Burada tabii sen bu yaşa kişisel yaşanmışlıklarını aslında anonim bir kitap olarak alıntılayarak sunmuştun değil mi buradaki işte? Evet aslında bir taraftan da hiç hani kişisellemeyeceğim işi şey, bayağı çok anonim bir şeyden bahsediyoruz. Hani paylaştığımız ortak bir yakın tarihten. Ve hani o kitap dediğimiz mecrada da bir şekilde bunlar yan yana gelebiliyor ya ve bu kitabı alıp evine götürebiliyorsun hani... Baş aşağı anıttan sonra aslında bunun da böyle bir kitap formatında olması. Yani o şeye aslında bir şekilde hükmedebilmek. Bu işi nasıl dağıttığına, nasıl çoğalttığına, işte kime verdiğine. Ve hayatlara ne kadar sokulabildiğin aslında evet. burada da enteresan. yani Ve bu kadar kişisel olan, senin hayatından çıkan bir parçanın bu kadar kolayca hisselleştirilebiliyor olması da... ...ki başka bir konu olarak burada sanatçı ve kitap ilişkisi ya da sanat ve yayın yani ama kitap olarak... Bu da enteresan bence diyebilirim. Ki bu da Stüdyo X'te gerçekleşen Kasım ayındaki geçtiğimiz seneki Book Lab etkinliğinde oluyordu. Buradan da itiraf edeyim. Herkesin önünde o zamandan beri Sevgi'yi konuk edeceğiz, edelim. Ne zaman diye. Nihayet seni burada <gülüyor> görebildik diyelim. Sergiyle de teşekkür paralel ederim. olarak Atina'daki adokresi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağızla ederim. Ağzına diyelim. Teşekkürler, hoşçakalın. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Mimarlık'ta bugün Sevgi ortaçla birlikteydik. Açık Mimarlık blogspot.com.tr adresinden bizi takip edebilirsiniz. Twitter'da ve Facebook'ta da Açık Mimarlık ismileyiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık Mimarlık. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yeldaa Kör. katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bil veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.